Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bence bu İngiliz balina gemilerinin sofralarındaki bolluk üstüne tarihsel araştırmalar yapmaya değer ve ben balina konusunda tarihsel araştırmalardan hiç kaçınmamışımdır gereğinde. İngilizlerden önce balina avcılığı yapan Hollandalılar, Zelandlılar ve Danimarkalılardan birçok balinacılık terimi kalmıştır. Bol bol yemek içmek modası da onlardan gelmiştir İngilizlere. Çünkü genel olarak İngiliz ticaret gemileri tayfasına cibri davandıkları halde aynı milletin balina gemilerinde durum tam tersinedir. Böylece İngiliz denizcilerinin bol bol yemesi içmesi doğal ve normal bir şey değil de sırf balina avcılığına özgü bir şeydir. Onun için bunun elbette özel bir kaynağı olacak. Belirttiğim bu kaynak üzerinde biraz daha duracağım burada. Deniz ejderinin tarihi üstünde araştırmalarım sırasında eski bir Hollanda kitabına rastladım. Bunun küflü balık kokusundan balina gemileriyle ilgili olduğunu da anladım. Kitabın adı Don Coopman'dı. Her balina gemisinde bir fıçıcı olduğundan bunun Amsterdamlı bir fıçıcının paha biçilmez anıları olduğu sonucuna vardım. Kitabı yazanın Fitz Schwachhammer adında biri oluşu bu düşüncelerimi destekliyordu. Ne var ki Santa Claus ve St. Potts kolejlerinde aşağı Hollanda ve yukarı Alman dilleri profesörü olan pek bilgin dostum. Dr. Sundher de bu kitabı bir kutu ispermeçet mumu karşılığında çevirmek üzere verdiğim zaman kitaba şöyle bir baktı adını görür görmez den Koopman'ın fıçıcı değil de tüccar anlamına geldiğini kesin olarak söyledi. Kısacası aşağı Hollanda diliyle yazılan bu eski ve bilgi dolu kitap Hollanda ticaretini ele alıyordu. Birçok başka konular arasında balina avına da pek ilginç bir yer ayırıyordu. Simir veya Yağ adlı bir bölümde 180 Hollandalı balina gemisinin kiler ve ambarları için gereken yiyeceğin ve içeceğin uzun ve ayrıntılı bir listesini buldum. Dr. Schutthed'in İngilizce'ye çevirdiği bu listeden şunları alıyorum. 400 bin libre sığır eti, 60 bin libre Frensland domuz eti, 150 bin libre kurubalık, 550 bin libre peksimet, 72 bin libre taze ekmek, 2800 külek tereyağı, 20 bin libre teksel ve leyden peyniri, 144 bin libre peynir, 500 onar galonluk fıçılarda ardıç rakısı, 10800 fıçı bira. İstatistik cetvellerinin çoğunu okurken susuzluktan insanın damağı kurur. Oysa bu listeyi okurken insan irili ufaklı fıçılar ve variller dolusu nefis içkilere ve güzelim yiyeceklere boğuluyor. O sıralarda tüm bu biraları, etleri, ekmekleri bilgince sindirebilmek için üç günümü verdim. Bu üç gün içinde Platon'a yaraşır çok yüksek ve derin düşünceler de geçti aklımdan. Bununla da yetinmeyerek o eski Gönland, Stipsbergen balina avcılığında her Hollandalı zıpkıncının yediği kuru balık ve benzeri besinlerin kestirme miktarı üstüne ek listeler hazırladım. Önce şunu söyleyeyim ki yenilen tereyağıyla teksel ve leyden peynirinin miktarı insanı şaşırtıyor. Ama bunu balinacıların bünyelerinin yağlı olmasına ve yaptıkları işinde bu yağlılığı büsbütün artırmasına yordum. Üstelik unutulmamalı ki onlar birbirinin şerefine bardak bardak makine yağı içen eski molların buzlu kutup denizlerinde avlarlar balinayı. İçtikleri bira miktarı da çok boldur. 10.800 fıçı. Kutuplarda balina avları o iklimde pek kısa süren yaz mevsiminde yapıldığı için Hollanda balina gemisinin Spitzbergen denizlerindeki seferi üç ayı geçmez. 180 yelkenlinin... Her birinde 30 kişi var desek, hepsi birden 5.400 Hollandalı eder. Böylece adam başına 12 hafta için tam iki fıçı bira düşer. Ayrıca içecek olarak onar galonluk 500 fıçı cinleri de vardır. Bu kadar bira ve cini içe içe sersemleyen zıpkıncıların balina sandallarında ayakta durmaları ve hızla kaçan balinalara doğru dürüst nişan alabilmeleri pek umulmaz diyeceksiniz. Ama yine de bu işleri pek güzel yapıyorlar. Balinaları zıpkınıyorlarda. Ama Unutmayalım ki tüm bu işler ta kuzeyde biranın insana yaradığı yerde oluyordu. Bizim güney seferlerimizde ekvatorda böylesine içen bir zıpkıncı direkt başında uyuklar. Balina sandalında da kör kütük olurdu. Bu da Nantucket ve New Bedford için pek kazançlı bir iş olmazdı elbet. Ama yeter artık. İki ya da üç yüzyıl önceki Hollandalı balina avcılarının bol bol yiyip içtiklerini İngilizlerin de bu güzel örneğe uyduklarını kanıtlamak için gerekenleri söyledik. İçinde isperme çetyağı bulunmayan bir gemide sefer ederken İngilizler der ki dünyadan hiçbir şeyi koparmadığımıza göre bari bir güzel yiyip içelim ki hem midemiz olsun hem de içki mahzeni boşalsın. Güney balinasını anlatırken şimdiye değin ya hep dış görünüşünün eşsiz harikaları üstünde durdum ya da iç yapısının kimi özelliklerini ayrı ayrı ve ayrıntılı olarak ele aldım. Ama güney balinasının geniş ölçüde ve tam olarak anlaşılması için şimdi iliklerini daha fazla çözmem, pantolonunu çıkarmam, diz bağlarını indirmem, en derindeki kemiklerinin eklemlerini, kancalarını ve kopçalarını açmam, onun yalın iskeletini gözünüzün önüne sermem gerekiyor. Peki ama ne oluyor sana İsmail? Senin gibi balina avında ancak kürekçilik yapan birinin ne haddine düşmüş deniz canavarının tüm gizlerini bilmek? Yoksa pek bilgili stap, bocurgatın üstüne tırmanıp balinagillerin anatomisi üstüne dersler mi verdi sana? Balinanın kaburga kemiklerini palangalarla havaya kaldırıp da gösterdi mi sana? Söyle bakalım İsmail. Bir aşçının kızarmış bir domuzu sofraya getirdiği gibi sen de koca bir balinayı güverteye çekip inceleyebilir misin? Bu işi yapamazsın elbette. Şimdiye dek doğru sözlü bir tanıktın İsmail. Ama dikkat et artık, ancak Yunus peygamberin bilebileceği şeylere burnunu sokmaya kalkma. Bu senin anlatmak istediklerin, deniz ejderhasının döşeme kirişleri, direkleri, çatı kirişleri, mertekleri, taban keresteleri ve çivileridir. Senin anlatmak istediklerin, onun bağırsaklarındaki mum, süt, yağ ve peynir fabrikalarıdır. Yunus'tan beri ergen bir balinanın gövdesinin derinliklerine inen bir balinacı pek olmamıştır. Bununla beraber küçük boyda bir balinayı kesip incelemek gibi yaman bir fırsat geçmişti benim elime. Eskiden çalıştığım bir gemide bir ispermeçet balinası yavrusu çıkarmışlardı güverteye. Onun derisiyle zıpkınların keskin ucuna, mızrakların başına kılıf yapacaklardı. Böyle bir fırsatı kaçırır mıymış? Hemen baltama ve bıçağıma sarılıp bu küçük yavrunun mühürlü mektubunu açtım, okudum içinde ne varsa. Tam gelişmiş dev gibi bir deniz ejderhasının kemikleri üstüne geniş ve ayrıntılı bilgimi, bu pek değerli bilgiyi Arkadiyas adalarından biri olan Trankue'nin kralı, mütevefa ve görkemli dostum Trankue'ya boşluyum. Yıllar önce, Day of Algiers adlı ticaret gemisinde çalışırken, Trankueye'ye gittiğim sırada, Arkadias adalarındaki bu tatilimin bir kısmını kralı kralıyla birlikte, onun Papulea'da hurma ağaçları arasındaki ıssız villasında geçirmeye çağrılmıştım. Papulea, bizim gemicilerin bambu kasabası dedikleri, Trankueye'nin başkentinden pek uzak olmayan deniz kıyısında bir vadidir. Zaten birçok değeri olan görkemli dostum Trankoan'ın tüm ilkel sanatlara karşı derin bir sevgisi vardı. En usta kullarının yaptığı en ince el işlerini da bir araya toplamıştı. Bunlar arasında güzel resimli tahta oymalar, işlenmiş deniz kabukları, kakmalı mızraklar, kısa saplı değerli kürekler, güzel kokulu ağaçların içinde oyulmuş sandallar vardı. Tüm bunlar, harikalarla yüklü dalgaların kıyılarına sunduğu, doğanın eşsiz güzellikleriyle karışıyordu. Dalgaların getirdikleri arasında bir de kocaman güney balinası vardı. Bu balina, uzun süren azgın bir bordadan sonra karaya vurmuş, başı bir Hindistan cevizi ağacına dayalı olarak ölü bulunmuş. Ağacın küme küme yaprakları yeşil bir püskürtüyü andırıyormuş başının üstünde. Koca gövdesi kulaç kulaç kalınlıktaki yağlardan ve etlerinden soyulup da kemikleri güneşte iyice kuruyunca iskelet hiç bozulmadan Pupela Vadisi'ne götürülmüş. Şimdi bu iskelet görkemli hurma ağaçlarından yapılmış yüce bir tapınağın gölgesinde yatıyordu. Bu iskeletin kaburgalarına zafer anıları asılıydı. Bel kemiğinin halkalarının üstüne garip hiyerologliflerle Arkadies adalarının tarihi yazılıydı. Kafatasında rahipler hiçbir zaman sönmeyen misk kokulu bir alevi besliyorlardı. Böylece o gizemli kafadan yine de duman duman bir püskürtü yükseliyordu. Bir dala asılı duran korkunç altçenesi, Damokles'in ödünü koparan kıla asılı kılıç gibi... Tapınan tüm ada halkının tepesinde sallanıp duruyordu. Görülmedik bir yerdi burası. Orman, buzlu vadinin yosunları gibi yemyeşildi. Diri össularının bilincinde olan ağaçlar yüksek ve gururluydu. Bu ağaçların dibindeki bereketli toprak bir dokuma tezgaha gibiydi. Burada dokunan görkemli halının örgüleri, yerde sürünen asma kıvrımları, resimleri de canlı çiçeklerdi. Yüklü dallarıyla ağaçlar, fundalıklar, eğrelti otları, çayırlar, seslerle dolu hava, tüm bunlar yaşamanın tükenmez kaynaşması içindeydi. Yaprakların örgüsü arasında güneş, bu coşkun yeşilliği dokuyan kanatlı bir mekik gibiydi. Ey yorulmak bilmez dokumacı! Nereye gidecek dokuduğun bu dalga dalga kumaş? Hangi sarayı süsleyecek? Nedir bu sonu gelmeyen çalışma? Konuş dokumacı. Durdur elini de söyle, bir tek söz söyle. Hayır, söylemiyor. Mekik işliyor boyuna. Resimli dokular çıktıkça çıkıyor tezgahtan. Pırıl pırıl halı durmadan akıyor sular gibi. Kendi işinin gürültüsüyle sağır olmuş, hiçbir insan sesi duymuyor. Dokuma tezgahını seyreden bizler de sağır olmuşuz uğultusundan. Ancak iyice uzaklaşabilirsek duyuyoruz içinde konuşan bin bir sesi. Yeryüzündeki tüm fabrikalarda böyledir. Hızla işleyen mekikler arasında duyulmayan sözler, duvarların dışına çıktık mı bir bir duyulur açık pencerelerden. Nice hainlikler böyle açığa vurulmuştur. Ey insanı onu! Gözünü dört aç öyleyse. Çünkü şu koca dünya tezgahının bunca gürültüsü arasında senin en gizli düşüncen bile ta uzaklardan duyulabilir. İşte o kocaman beyaz kutsal iskelet, bu Arkadiyesi ormanının durup dinlenmeyen canlı ve yeşil tezgahında serilmiş yatıyordu. Tembel bir dev gibi, boyuna dokunan yemyeşil örgüler, uğultular içinde dört bir yanını sardıkça, tembel dev, usta dokuyucunun ta kendisi oluyordu sanki. Asmalara bürünmüş, her ay daha diri, daha taze bir yeşillikle parıldıyor ama bir iskelet kalıyordu yine de. Yaşam ölümü sarıyor, ölüm yaşamı örüyordu. Görkemli Trankua ile birlikte bu eşsiz balinayı görmeye gidip kafatasının bir mihraba döndüğünü, gerçek püskürtünün çıktığı yerden uydurma dumanların yükseldiğini gördüğüm sırada, kralın bu tapına bir sanat yapıtı saymasına pek şaştım. O da güldü bu şaşkınlığıma. Ama rahipler bu dumanın gerçek olduğuna yemin edince büsbütün şaşırdım. İskeletin önünde gittim geldim. Asmayı elimle iterek kaburgalar arasında kendime bir yol açtım. Yolumu şaşırmamak için elimde tuttuğum yumağın sicimini peşimde bıraka bıraka iskeletin içindeki dolambaçlı yollarda dönüp durdum. Sütunlarının ve çardaklarının gölgesinde uzun uzun dolaştım. Ama çok geçmeden elimdeki yumak tükendi. Sicimi izleyerek girdiğim yerden çıktım. İçeride canlı hiçbir şey görmemiştim. Kemikler vardı yanda.